Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla Allah adına. Sizden kim de Allah'a ve Resulüne gönülden itaat eder ve salih amel işlerse, ona da mükafatını iki misli veririz ve ona cennette kerim olan, şerefli ve bitmez tükenmez bir rızık hazırlamışızdır. Ey Nebi'nin hanımları! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer takva sahibi oluyorsanız, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışıyorsanız, yabancı erkeklere karşı çekici bir eda ile konuşmayın. Sonra kalbinde şeytanın verdiği vesveseyle hastalık bulunan kimse ümide kapılır. Siz daima ciddi ve ağırbaşlı bir tarzda iyilikle söz söyleyin. Evlerinizde dahi ağırbaşlı olarak oturun. Önceki cahiliye kadınları gibi açılıp saçılmayın. Namazı ikame ederek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışın, zekatı vererek nefsinizin cimriliğini temizleyin, Allah'a ve Rasûlüne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden ancak şirk ve küfür pisliğini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Bir de evlerinizde Allah'ın ayetlerinden ve hikmetten size okunanları hatırlayın. Muhakkak ki Allah latiftir, habirdir. Her şeye nuruyla tecelli eden, lütufta bulunan ve her şeyden, herkesten haberdar olandır. Şüphesiz Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, Allah'a ve Resulüne gönülden itaat eden erkekler ve itaat eden kadınlar, Rablerine, abd olacaklarına dair verdikleri söze sadakat gösteren erkekler ve sadakat gösteren kadınlar, başlarına gelen imtihanlara sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, rızasını kaybetmekten korkarak Rablerine karşı derin bir saygı duyan erkekler ve saygı duyan kadınlar, sadakatini ispatlamak için Allah yolunda sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, Rablerine şükretmek için oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, iffetlerini koruyan erkekler, ve iffetlerini koruyan kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkekler ve zikreden kadınlar var ya, işte Allah onlar için ahirette geniş bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Allah ve Rasulü bir işe hükmettiği zaman, mümin olan bir erkek ve mümin olan bir kadın için, o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim de bu hakkı kendinde görerek Allah'a ve Resulüne isyan ederse, şüphesiz ki o apaçık bir dalaletle sırat-ı mustakimden sapmış olur. Resulüm, hani Allah'ın nimet verdiği, senin de kendisine nimet verdiğin kimseye, Zeyd'e, eşini nikahın üzerinde tut, onu boşama ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalış diyordun ve Allah'ın açığa vuracağı şeyi insanların ne söyleyeceklerinden çekinerek içinde gizliyordun. Oysa Allah çekinmene daha layık değil miydi? Zeyt o eşinden ilişiğini kesince biz onu sana nikahladık ki evlatlıkları eşlerinden ilişkilerini kestiklerinde o kadınlarla evlenmek isterlerse müminlere bir güçlük olmasın ve Allah'ın emri böylece yerine getirilmiş oldu. Allah'ın kendisine farz kıldığı bir şeyi yerine getirmesinde nebiye herhangi bir güçlük ve vebal yoktur. Daha önce gelip geçen nebiler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir ve Allah'ın emri takdir edilmiş bir kaderdir. O nebiler ki Allah'ın vahiy olarak gönderdiklerini tebliğ ederler, Allah'tan haşyet duyarlar ve ondan başka hiç kimseden korkmazlar. Hasib, mahlukata muamele ederken, onun kazanması için her şeyi bir hesapla yapan ve her şeyin hesabını soran olarak Allah yeter. Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah, her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilendir. Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah'ı dilinizle ve kalbinizle hatırlayıp anarak çokça zikredin. Ve onu sabah akşam tesbih edin. Sizi, nefsani karanlıklardan nura çıkarmak için melekleriyle destekleyen, üzerinize rahmetini indiren O'dur. Çünkü Allah, müminlere karşı çok rahimdir. İsimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Ona kavuştukları gün Allah'ın onlara iltifatı selamdır. Allah onlara cennette, Kerim olan, şerefli ve bitmez tükenmez bir mükafat hazırlamıştır. Ey Nebi! Muhakkak ki biz seni ancak insanlar için bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ayrıca onun izniyle insanları Allah'a çağıran bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. O halde Allah'tan büyük bir fazilete, kurtuluş ve saadete ereceklerini sana böyle bakan ve sana iman eden müminlere müjdele. Kafirlere ve münafıklara ise itaat etme. Onların eziyetlerine aldırma. Sen sadece Allah'a tevekkül et. Ona güvenip dayan. Çünkü vekil olarak Allah sana yeter. Ey iman ettiğini iddia edenler! Mümin kadınları nikahlayıp da sonra kendilerine el sürmeden onları boşarsanız, bu durumda sizin için onların üzerinde sayacağınız bir iddet süresi bekletme hakkınız yoktur. Hemen onları nikahta mehir belirtmişseniz mehrin yarısıyla, mehir belirtmemişseniz hediye cinsinden bir şeyle faydalandırın ve onları, Güzelce bir bırakmayla, incitmeden salıverip boşayın. Ey Nebi! Ücret olarak mehirlerini verdiğin hanımlarını, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği savaş esirlerinden elinin altında bulunan cariyeleri, seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halanın kızlarını, dayının kızlarını ve teyzenin kızlarını istersen nikahlamayı, biz sana helal kıldık. Bir de kendisinin Nebi'ye mehir istemeden hibe eden mümin bir kadını, eğer Nebi de kendisiyle evlenmek isterse, diğer müminlere değil, sadece sana mahsus olmak üzere onu mehirsiz olarak nikahlamayı sana helal kıldık. Kuşkusuz biz, hanımları ve ellerinizin altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı biliriz. Bu hususta ne yapmaları gerektiğini onlara daha önce açıkladık ki sana bir güçlük olmasın. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Ey Nebi! Onlardan, eşlerinden, dilediğinin sırasını bekletir, dilediğini yanına alırsın. Uzak durduklarından arzu ettiğini ise tekrar yanına alman da sana bir günah yoktur. Böyle yapman, onların gözleri aydın olup üzülmemelerine ve hepsinin senin verdiklerine razı olmalarına daha uygundur. Allah, kalplerinizde olanı en ince ayrıntısına kadar bilir. Çünkü Allah, Alimdir, halimdir. Her şeyi, herkesi bilen ve kullarına hilm sahibi olarak yumuşak muamele edendir. Bundan sonra artık sana başka kadınlarla evlenmen, bunları başka eşlerle değiştirmen, güzellikleri hoşuna gitse bile sana helal değildir. Ancak sahip olduğun cariyeler müstesna. Allah, her şey üzerine rakibdir. Yarattıklarına rahmet etmek ve ikram etmek için onları koruyup gözetendir. Ey iman ettiğini iddia edenler! Size izin verilmedikçe Nebi'nin evlerine girmeyin. Bununla beraber sizi yemeğe davet ederse de erkenden gidip yemeğin pişmesini beklemeyin. Fakat davet edildiğiniz vakit o evlere girin. Yemeği yediğinizde hemen dağılın. Sohbete dalanlardan olmayın. Çünkü bu hareketiniz Nebi'yi üzmekte, fakat o size bunu söylemekten haya etmektedir. Ama Allah hakkı söylemekten çekinmez. Nebi'nin hanımlarına nasıl davranacağınız hususuna gelince, onlardan bir şey istediğiniz zaman, perde arkasından isteyin. Bu, hem sizin kalplerinizin, hem de onların kalpleri için daha temiz bir davranıştır. Sizin Allah'ın Resulünü üzmeniz ve kendinden sonra O'nun hanımlarını nikahlamanız, ebediyen size helal olmaz. Çünkü bu, Allah katında çok büyük bir günahtır. Şayet siz bir şeyi açığa vursanız da, Gizleseniz de şüphesiz ki Allah her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilendir. Nebinin hanımlarının babalarına, oğullarına, kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, mümin kadınlara ve ellerinin altında bulunan cariyelere perdesiz, serbestçe görünmelerinden dolayı bir günah yoktur. Ey Nebi'nin hanımları! Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Çünkü Allah, şehid ismiyle her şeye en ince ayrıntısına kadar şahittir. Muhakkak ki Allah ve melekleri Nebi'ye salat edip dinine yardım ederek onu desteklerler. Ey iman ettiğini iddia edenler! Siz de O'na salat edip, dine yardım ederek O'nu destekleyin ve tam bir teslimiyetle O'nun örnekliğine teslim olun. Şüphesiz Allah ve Rasulünü incitenlere, Allah dünyada da ahirette de lanet etmiş ve onlar için ahirette aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. Mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler de şüphesiz bir iftirada bulunmuş ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Ey Nebi! Hanımlarına, kızlarına ve mü'minlerin kadınlarına dışarı çıktıkları zaman vücut hatlarını belli etmeyen dış örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınması ve incitilmemesi için en uygun davranış budur. Bununla beraber Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Andolsun ki eğer münafıklar ve kalplerinde şeytanın verdiği vesveseyle bir hastalık bulunanlar ve Medine'de Kötü haber yayıp dedikodu yapanlar bu hallerinden vazgeçmezlerse seni onlara musallat ederiz. Onlarla savaşmanı ve onları şehirden sürüp çıkarmanı sana emrederiz de sonra orada ancak pek az bir süre sana komşu kalabilirler. Onlar lanetlenmiş kimseler olarak nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve mutlak bir ölümle öldürülürler. Bundan önce gelip geçen ümmetler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Ve Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. Resulüm, insanlar sana o kıyamet saatinin ne zaman geleceğini soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin belki de o kıyamet saati çok yakındır. Şu muhakkak ki Allah kâfirlere lanet etmiş ve kıyamet günü onlar için alev alev yanan bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. O gün kendilerini koruyacak ne bir dost ne de bir yardımcı bulacaklardır. O gün Yüzleri ateşin içinde bir taraftan diğer bir tarafa çevrilirken, ''Keşke Allah'a itaat etseydik, O'nun bize gönderdiği Resul'e de itaat etseydik.'' derler. Ve yine derler ki, ''Rabbimiz, şüphesiz biz, efendilerimize, tabi olduğumuz önderlerimize ve büyüklerimize uyduk da, onlar bizi hak yoldan saptırdılar.'' Rabbimiz, onlara azaptan iki kat ver ve onlara büyük bir lanetle lanet et. Ey iman ettiğini iddia edenler, siz Allah'ın Resulüne itaat edin ve onu üzmeyin de Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nihayet Allah onu dedikleri şeyden temize çıkardı. Çünkü o Allah katında itibarlı ve şerefliydi. Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ve her zaman hak olan Allah'ın ayetleriyle sağlam söz söyleyin. Böyle yaparsanız Allah sizin işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı mağfiret eder. Kim? Allah ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir fazilete, kurtuluş ve saadete ermiş olur. Biz Allah'ın ruhundan nefedip kendisine halife olarak kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışma emanetini göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Bu sorumluluk karşısında haşiyet ve korkuya kapıldılar. Ama insan onu yüklendi. Çünkü o, nefsine karşı çok zalim, Rabbine karşıysa çok cahildir. Onun vahyine ve rasulüne her anda itaat edip boyun bükmeye muktedirdir. Allah, bu emaneti insana verdikten sonra, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışmayan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, müşrik erkeklere ve müşrik kadınlara azap edecek, Allah ve Resulüne iman eden erkeklerin ve iman eden kadınların da tövbesini kabul buyuracaktır. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Sebe Suresi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 ahirette de O'na mahsustur. O, Hakim'dir, Habir'dir. Her işinde hikmet ve hayır olan, her şeyden ve herkesten haberdar olandır. O, yerin içine gireni de, ondan çıkanı da, gökten ineni de, oraya yükseleni de en ince ayrıntısına kadar bilir. O, Rahim'dir, Gafur'dur isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden ve her türlü günahı mağfiret edendir. Kafirler dediler ki, kıyamet saati bize gelmeyecek. De ki, hayır öyle değil. Gaybı bilen Rabbim hakkı için O mutlaka size gelecektir. Gökte, yerde, zerre ağırlığınca bir şey, Ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü de yoktur ki, apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda bulunmasın. İman edip, salih ameller işleyenleri mükafatlandırmak için, o kıyamet saati elbette gelecektir. İşte onlar için büyük bir mağfiret ve kerim, şerefli, bereketli bir rızık vardır ayetlerimizi aciz ve hükümsüz bırakmak için çalışanlara gelince işte onlar için de en kötüsünden belen verici iç yakan bir azap vardır. Kendilerine ilim verilen ehli kitabın müminleri Rabbinden sana indirilen bu Kur'an'ın hak olduğunu ve onun aziz, hamid, bütün şerefin, kudretin, hamdların ve övgülerin kendisine ait olduğu tek zat olan Allah'ın yoluna hidayet ettiğini görürler. Hal böyleyken kafirler dediler ki, size öldükten sonra çürüyüp tamamen paramparça dağıldığınız vakit yeni bir yaratılışla tekrar diriltileceğinizi haber veren bir adam gösterelim mi? Acaba o Allah hakkında yalan uydurup ona iftira mı etti Yoksa onda bir delilik mi var? Hayır, öyle değil. Ahirete iman etmeyenler azaptadırlar ve haktan uzak, derin bir dalalet içindedirler. Onlar gerek gökten ve gerekse yerden, önlerinde ve arkalarında olanı görmüyorlar mı? Eğer biz dilersek onları yere batırırız ya da üzerlerine gökten parçalar düşürürüz. Muhakkak ki bunda Rabbine yönelen her bir kul için bir ayet, Allah'ın kudretine bir delil ve ibret vardır. Andolsun ki biz Davud'a katımızdan bir fazilet, üstünlük ve şeref verdik. Ey dağlar ve kuşlar! Onunla beraber evvab olun. Allah'a yönelerek onu tesbih edin dedik ve onun mizacındaki bütün sertliği ve katılığı yumuşattık ve ona çokça güzel işler yap, bu işleri yaparken de en ince ayrıntısına kadar ölç biç ve hepiniz salih ameller işleyin, kuşkusuz ben yaptıklarınızı görmekteyim diye vahyettik. Süleyman'a da sabah gidişi bir ay, akşam dönüşü de bir aylık mesafe olan rüzgarı boyun eğdirdik ve katran haline gelen erimiş bakırı kaynağından onun için sel gibi akıttık. Rabbinin izniyle onun önünde çalışan bir kısım cinler de vardı. Onlardan kim emrimizden sapsa, ona alevli ateş azabından tattırırdık. O cinler ona, mihraplardan, mescitlerden, saraylardan, yüksek binalardan, timsallerden, üzerlerinde nakış ve figürler bulunan şeylerden, havuzlar kadar geniş çanaklardan, sabit kazanlardan ne dilerse yaparlardı. Bu nimetlerimizden sonra onlara buyurduk ki, Ey Davut ailesi! Bana şükrederek amel işleyin. Zira kullarımdan şükreden pek azdır. Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun öldüğünü ancak değneğini yiyen bir yer canlısı olan ağaç kurdu gösterdi. Kurdun yemesiyle değneği çürüyüp uzunca bir zamandır ona dayalı ayakta duran Süleyman, yere yıkılınca cinler onun öldüğünü o zaman fark ettiler. Bunun sonucunda anlaşıldı ki cinler eğer gaybı bilmiş olsalardı Süleyman'ın emri altında uzunca bir zaman zahmet çekerek çalışıp o aşağılayıcı azap içinde kalmazlardı. Andolsun sebek kalmı içinde oturdukları yerde büyük bir ibret vardı onların sağdan ve soldan olmak üzere yurtlarını çepeçevre kuşatan iki bahçeleri vardı. Onlara gelen Resulümüz dedi ki, Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. İşte temiz, hoş ve güzel bir memleket ve gafur, her türlü günahı mağfiret eden bir Rab. Fakat onlar, Resulümüzden yüz çevirdiler. Bu sebeple biz de üzerlerine arim selini gönderdik. Onların o iki bahçesini acı yemişli, ılgınlı ve içinde biraz da sidir ağacı bulunan iki harap bahçeye çevirdik. Resulümüzü inkar ettikleri ve nimetlerimize karşı nankörlük yaptıkları için onları böyle cezalandırdık. Biz hiç kafirlerden başkasını cezalandırır mıyız? Biz onların yurduyla kendilerini mübarek ve bereketli kıldığımız memleketler arasında her biri diğerinden görünen nice kasabalar var ettik ve bunlar arasında kolayca seyahat etmelerini takdir ettik. Ve onlara dedik ki, oralarda hem geceleri hem de gündüzleri Güven içinde seyahat edin. Fakat onlar, Ey Rabbimiz! Seyahatlerimizin, aralarında yolculuk yaptığımız şehirlerin arasını uzaklaştır, dediler ve böylece bencillik yaparak kendilerine zulmettiler. Biz de onları ibret kıssaları haline getirdik ve onları paramparça edip dağıttık. Muhakkak ki bunda sabreden ve şükreden herkes için ayetler, ibret ve dersler vardır. Andolsun iblis onlar hakkındaki çoğunu azdırıp ihlaslı kullarıysa kandıramayacağına dair zannını doğru çıkardı. Çünkü müminlerden bir zümrenin dışında hepsi ona tabi oldular. Halbuki iblisin onlar üzerinde hiçbir hakimiyeti zorlayıcı bir gücü yoktu. Ancak ahirete iman edeni ondan şüphe içinde kalan o kimseden ayırt edip bilelim diye iblise bu fırsatı verdik. Unutma, senin Rabbin her şey üzerinde hafizdir, her şeyin yönetimini elinde bulundurandır. Resulüm, müşriklere de ki, Allah'tan başka İlah zannettiklerinize hadi yalvarın. Onlar ne göklerde ne de yerde zerre ağırlığınca bir şeye sahip değillerdir. Onların bu ikisinin yaratılmasında ve hükmünde hiçbir ortaklığı yoktur ve Allah'ın onlardan bir destekçisi de yoktur. Dikkat edin! Kıyamet günü Allah'ın huzurunda Kendisinin izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Nihayet insanların kalplerinden korku giderilince onlara, Rabbiniz ne buyurdu derler. Onlar da hakkı buyurdu derler. Çünkü O, Ali'dir, Kebi'irdir. Anlaşılamayacak kadar yüceliğe, azamete ve büyüklüğe sahip olandır. Rasulüm, de ki, göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? De ki, Allah, o halde ya biz yahut siz ikimizden biri mutlaka ya hidayet üzerinde veya apaçık bir dalalet içindedir. De ki, siz bizim işlediğimiz suçlardan sorguya çekilecek değilsiniz. Biz de sizin yaptıklarınızdan sorguya çekilecek değiliz. De ki, Rabbimiz kıyamet günü hepimizi bir araya toplayacak, sonra hak ile hükmünü verip aramızı açacaktır. Çünkü o fettah'tır, alimdir. Hak ile batılın arasını açan ve her şeyi, herkesi hakkıyla bilendir. De ki, Allah'a şirk koşarak, O'nun mülküne ve hükmüne dahil ettiğiniz ortaklarınızı bana gösterin. Asla hiçbir şey gösteremezler. Bilakis O, aziz, hakim, bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olan Allah'tır. Resulüm, biz seni bütün insanlara ancak bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilip idrak etmezler. Onlar bir de, eğer doğru söyleyenlerden iseniz, söyleyin bakalım bu vaat ettiğiniz kıyamet ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, sizin için belirlenmiş öyle bir gün vardır ki, ondan ne bir saat geri kalabilirsiniz ne de ileri geçebilirsiniz. Ama kafirler dediler ki, biz ne bu Kur'an'a ne de ondan önceki kitaplara asla iman etmeyiz. Rasulüm, sen kıyamet günü Rablerinin huzurunda tutuklanmış, birbirlerine laf atıp birbirlerinin suçlarlarken o zalimleri bir görsen. O gün zayıf düşürülenler, büyüklük taslayanlara, siz olmasaydınız biz mutlaka iman eden kimseler olurduk derler. Büyüklük taslayanlar da zayıf düşürülenlere, size hidayet geldikten sonra biz mi sizi ondan alıkoyduk? Bilakis siz mücrim, nefsinin hevasına uyan suçlu kimselerdiniz derler. Zayıf düşürülenler de büyüklük taslayanlara, hayır, gece gündüz kurduğunuz tuzaklar bizi hidayetten alıkoydu. Çünkü siz bize daima Allah'ı inkar etmemizi, ona mülkünde ortak olan eşler koşmamızı emrediyordunuz derler. Onlar kendileri için hazırlanan azabı gördükleri zaman da için için pişmanlık duyarlar. Sonra biz o kafirlerin boyunlarına demir halkalar takarız. Onlar yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılacaklardı? Biz hangi ülkeye bir uyarıcı göndermişsek mutlaka oranın varlık içinde sefahate dalmış olanları rasullerimize, biz sizi ve sizinle gönderilen şeyi inkar ediyoruz dediler. Bir de biz malca ve evlatça daha çoğuz. Biz azaba uğratılacak da değiliz, dediler. Resulüm, de ki, Muhakkak ki Rabbim rızkı dilediğine açar, dilediğine daraltır. Fakat insanların çoğu bunu bilip idrak etmezler. Bizim katımızda sizi bize yaklaştıracak olan ne mallarınız ne de Evlatlarınızdır. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. İşte onlara işledikleri ameller sebebiyle kat kat mükafat vardır ve onlar cennet köşklerinde güven içindedirler. Ayetlerimizi aciz ve hükümsüz bırakmak için çalışanlara gelince işte onlar da cehennemde azap için hazır bulundurulacaklardır. Resulüm de ki, muhakkak ki Rabbim kullarından rızkı dilediğine açar, dilediğine daraltır. Siz Allah yolunda her neyden infak ederseniz, Allah onun yerine size daha hayırlısını verir. Çünkü O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah o gün onların hepsini bir araya toplar, Sonra da meleklere, ''Bunlar size mi abdolup kulluk ediyorlardı?'' buyurur. Melekler, sen Subhan'sın. Her türlü noksanlıktan münezzehsin. Bizim velimiz, gerçek ve hakiki dostumuz onlar değil, sadece sensin. Bilakis onlar, cinlerden olan şeytanlara abdolup kulluk ediyorlardı. ''Onların çoğu buna iman etmiş kimselerdi.'' derler. Allah da şeytana abdolup kulluk edenlere buyurur ki, ''Bugün birbirinize ne fayda ne de zarar vermeye gücünüz yeter. O gün biz ayetlerimizi yalanlayıp kendilerine zulmedenlere, ''Hadi yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın.'' deriz. Çünkü onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman onlar, bu sadece atalarınızın tapmakta olduğu şeylerden sizi alıkoymak isteyen bir adamdır, dediler. Bir de bu kıyamet hakkında söyledikleri uydurulmuş bir yalandan başka bir şey değildir, dediler. Resulüm, hak olan bu Kur'an kendilerine geldiği zaman kafirler de, ''Bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir.'' dediler. Halbuki biz onlara okuyup ders alacakları kitaplardan vermediğimiz gibi, senden önce onlara bir uyarıcı Rasul de göndermemiştik. Onlardan öncekiler de Rasullerini yalanlamıştı. Bunlar, servet ve saltanatça onlara verdiklerimizin onda birine bile erişmediler.'' Onlara o kadar nimet verdiğim halde onlar yine de rasullerimi yalanladılar. Ama beni inkar etmenin sonucu nasılmış gördüler. Rasulumdaki size tek bir nasihatim var. İster ikişer ikişer başkalarıyla ister teker teker yalnız başınızayken her zaman Allah'ın huzurunda bulunduğunuzun farkında olarak, Allah için ayağa kalkıp çaba, gayret sarf edin. Sonra düşünün, Allah'ın Resul olarak gönderdiği arkadaşınızda hiçbir delilik yoktur. O ancak şiddetli bir azap gelip çatmadan evvel sizin için bir uyarıcıdır. De ki, ben, Sizden herhangi bir ücret istemişsem o sizin olsun. Benim ecrim ancak Allah'a aittir ve O şehid ismiyle her şeye en ince ayrıntısına kadar şahittir. De ki, muhakkak ki benim Rabbim her zaman hakkı ortaya koyar. Çünkü O gaypları, gizli olan her şeyi en iyi bilendir. Deki, ki, Hak geldi, artık Hakk'ın karşısında batıl ne bir şeyi başlatabilir ne de geri döndürebilir. De ki, eğer ben dalalette isem, kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer hidayette isem, bu da Rabbimin bana vahyettiği Kur'an sayesindedir. Muhakkak ki O, Semî'dir, Gariptir. Her şeyi ve herkesi işiten, her şeye ve herkese kendisinden daha yakın olandır. Resulüm, sen onları kıyamet günü büyük bir korkuya kapılıp, dehşete düştükleri zaman bir görsen. Artık onlar için kaçış yoktur. Onlar yakın bir yerden yakalanmışlardır. Onlar, İş işten geçtikten sonra biz o Allah'ın Resulüne ve O'nun getirdiğine iman ettik derler. Ama uzak bir yer olan ahiret aleminden dünyada olması gereken imanı elde etmek onlar için nasıl mümkün olur? Andolsun daha önce dünyadayken O'nu inkar etmişlerdi. Uzak bir yerden bilgisizce onlar için gayb olan ahiret hakkında atıp tutuyorlardı. Artık bundan önce benzerlerine yapıldığı gibi, kendileriyle arzu ettikleri şeyler arasına bir engel konulmuştur. Çünkü onlar bugünün geleceğine dair derin bir şüphe içindeydiler. Fatır Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 45 ayettir.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 Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir, kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Allah insanlar için ne rahmet açarsa onu tutup engelleyecek yoktur. Neyi de tutup engellerse bundan sonra onu salı verip gönderecek yoktur. O azizdir, hakimdir. Bütün şerefin ve kudretin kendisine ait olduğu. Her işinde hikmet ve hayır olan tek zahtır. Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Allah'tan başka size gökten ve yerden rızık veren bir yaratıcı mı var? Ondan başka ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da Allah'a kulluktan döndürülüyorsunuz? Resulüm, eğer... O kâfirler seni yalanlıyorlarsa üzülme. Andolsun senden önceki nice rasuller de yalanlanmıştı. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Her konuda en son hükmü verecek olan sadece Allah'tır. Ey insanlar! Muhakkak ki Allah'ın dünya ve ahiretle ilgili her türlü vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve sakın o aldatıcı şeytan sizi Allah'ın affına güvendirmek suretiyle kandırmasın. Muhakkak ki şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Artık siz de onu düşman olarak bilin. O ancak kendi taraftarlarını alevli ateşin halkından olmaya davet eder. Kıyamet günü Kafirler için şiddetli bir azap vardır. İman edip salih ameller işleyenler içinse geniş bir mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de onu güzel gören kimse, hiç güzel amel işleyen kimse gibi olur mu? Şüphesiz ki Allah dilediğini, küfründe inat edeni dalalette bırakır ve dilediğini Hidayeti isteyeni de hidayete erdirir. O halde Resulüm, onlar için üzüntülere gark olma. Muhakkak ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendir. Allah odur ki rüzgarları gönderip onlarla bulutları harekete geçirir. Sonra biz onu, toprağı ölü bir beldeye süreriz de ölümünden sonra o yere onunla tekrar hayat veririz. İşte öldükten sonra diriliş de böyledir. Kim izzet, şeref ve üstünlük istiyorsa bilsin ki bütün izzet Allah'a aittir. Ona ancak temiz ve güzel sözler yükselir. Onları da salih amel yükseltir. İnsanlara, kötülüklerle tuzak kuranlara gelince onlar için kıyamet günü şiddetli bir azap vardır ve onların o tuzakları hep darmadağın olur. Allah sizi önce topraktan, sonra bir nutfeden, dökülen bir damla sudan yarattı, sonra sizi erkek ve dişi olmak üzere çiftler kıldı. Onun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne de doğurur. Herhangi bir kimseye de Uzun ömür verilmez yahut onun ömrü kısaltılmaz ki bunların hepsi bir kitapta levh-i mahfuzda yazılı olmasın. Muhakkak ki bu Allah'a göre kolaydır. Dahası iki deniz de bir olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu giderir ve içimi kolaydır. Şu da tuzludur, acıdır ve boğazı yakar. Bununla beraber siz hepsinden taze et, balık yersiniz ve inci, mercan gibi kendisini takınacağınız bir süs eşyası çıkarırsınız. Ayrıca sen gemilerin orada suları yara yara gittiklerini görürsün. Bütün bunlar onun fazlından rızkınızı aramanız ve nimetlerine şükretmeniz içindir. O, Geceyi gündüzün içine katar, gündüzü de gecenin içine katar. Güneş ve ay O'nun emrindedir. Her biri belirlenmiş bir vakte, kıyamete kadar yörüngesinde akıp gider. İşte bütün bunları yapan Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. O'nu bırakıp da kendilerine yalvarıp dua ettiklerinizse, bir çekirdek kabuğuna bile sahip değildir. Eğer onlara yalvarıp dua ederseniz, sizin duanızı işitmezler. Şayet sizin dediğiniz gibi işitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin onları Allah'a şirk koşmanızı reddederler. Bunları sana, habir, her şey, ve herkesten haberdar olan Allah gibi hiç kimse haber veremez. Ey insanlar! Siz maddi ve manevi her türlü konuda Allah'a, O'nun esmasının tecellisine muhtaçsınız. O Allah ise ghanidir, hamiddir. Zengin, kerim ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu, bütün hamdların ve övgülerin, sadece kendisine ait olduğu tek zaattır Eğer Allah dilerse sizi bu dünyadan giderir de sizin yerinize yeni bir halk getirir. Ve bu Allah'a göre zor bir şey değildir. O sizi seçip yaratarak size şeref vermiştir. Kıyamet günü hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. O gün günah yükü ağır gelen kimse onu taşımaya başkasını çağırsa ve bu çağırdığı onun yakını bile olsa o günahından bir şey yüklenmez. Resulüm, sen ancak gıyaben Rablerinden haşyet duyanları ve namazı ikame edip her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışanları uyarabilirsin. Kim nefsinin küfründen ve şirkinden temizlenirse, o ancak kendisi için temizlenmiş olur ve dönüş ancak Allah'adır. Hakikate karşı körle gören bir olmaz. Karanlıkla nur, batıl ile hak bir olmaz. Gölgeyle sıcaklık, cennet ile cehennem bir olmaz. Dirilerle ölüler, kafir ile mümin de bir olmaz. Muhakkak ki Allah, hakkı dilediğine, duymak isteyene işittirir. Resulüm, sen kabirdekilere, manen ölmüş olanlara, hakkı işittiremezsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Şüphesiz ki biz seni, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak, hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki içlerinden bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Resulüm, eğer o kafirler seni yalanlıyorlarsa üzülme. Handolsun ki onlardan öncekiler de kendilerine gelen rasullerini yalanlamışlardı. Oysa onlara da rasulleri apaçık deliller, kutsal sahifeler ve nurlandırıcı bir kitapla gelmişlerdi. Sonra ben o kafirleri yakaladım ve beni inkar etmenin sonucu nasılmış gördüler. Görmedin mi Allah gökten bir su indirdi de biz onunla yerden renkleri çeşit çeşit mahsuller çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, birbirinden farklı çeşitli renklerde ve siyahın her tonunda yollar yaptık. İnsanlardan, yeryüzünde hareket eden bütün canlılardan ve hayvanlardan da yine böyle türlü renkte olanlar vardır. Kulları içinden ancak onu bilen alimler Allah'tan haşyet duyarlar. Muhakkak ki Allah azizdir, gafurdur. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan ve her türlü günahı mağfiret edendir. Şüphesiz ki Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı ikame edenler, her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizli açık infak edenler asla zarara uğramayacak bir ticaret umabilirler. Ki Allah onların mükafatlarını tas tamam olarak verir, ve kendi fazlından onlara lütuf ve ihsanını artırır. Çünkü O, gafurdur, şekurdur. Her türlü günahı mağfiret eden ve şükrün karşılığını verendir. Resulüm, sana bu kitapta vahyettiğimiz şeyler, kendisinden önceki kitapları tasdik eden bir hakikattir. Muhakkak ki Allah, kullarının her halinden haberdardır, onları hakkıyla görendir. Sonra biz, kullarımızdan seçtiğimiz kimseleri kitaba varis kıldık. Onlardan kimi nefsine zulmeder, kimi orta yoldadır, kimi de Allah'ın izniyle öne geçmek için hayırlarda yarışır. İşte büyük fazilet, lütuf ve ihsan budur. Onların mükafatı adın cennetleridir. Oraya girerler. Onlar orada altın bilezikler ve inciler takınırlar. Oradaki elbiseleri de ipektir. Ve onlar şöyle derler. Bizden hüznü ve endişeyi gideren Allah'a hamdolsun. Muhakkak ki Rabbimiz gafurdur, şekurdur. Her türlü günahı mağfiret eden ve şükrün karşılığını verendir. O ki lütfundan bizi kalınacak bu cennet yurduna yerleştirdi. Artık burada bize ne bir yorgunluk dokunur, ne de burada bize bir usanç dokunur. Kafirler içinse cehennem ateşi vardır. Onlara ne ölüp yok olmaları için hüküm verilir ki ölsünler de kurtulsunlar, ne de onlardan o cehennem ateşinin azabı hafifletilir ki biraz olsun rahat etsinler. İşte biz bütün kafirleri böyle cezalandırırız. Onlar orada şöyle feryat ederler. Rabbimiz bizi bu cehennemden çıkarıp dünyaya geri gönder ki daha önce yapmakta olduğumuz amellerden başka salih bir amel yapalım. Onlara şöyle nida edilir. Biz size orada düşünüp öğüt alabilecek birinin anlayıp öğüt alacağı kadar bir ömür vermedik mi? Size bugünü haber veren bir uyarıcı da gelmişti. Şimdi tadın azabı. Çünkü bugün zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Muhakkak ki Allah göklerin ve yerin gaybını, size görünmeyen tüm sırlarını bilendir. Şüphesiz O, göğüslerin içinde gizli olanı dahi en ince ayrıntısına kadar bilendir. O, sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim bunu unutup kafir olursa, küfrü kendi aleyhinedir. Zira kafirlerin küfrü, Rableri katında ancak onlar için gazabı arttırır ve elbette kafirlerin küfrü kendileri için, hüsrandan başka bir şeyi arttırmaz. Resulüm, de ki, Allah'tan başka ona şirk koşup yalvardığınız şeylerin nasıl bir halde olduklarını hiç gördünüz mü? Gösterin bana, onlar yeryüzünde neyi yaratmışlardır? Yoksa onların göklerde bir ortağı mı var? Yahut biz onlara bir kitap verdik de onlar, o kitaptan bir delil üzerinde midirler? Hayır, o zalimler birbirlerine aldatmadan başka bir şey vaat etmezler. Muhakkak ki Allah gökleri ve yeri nizamları bozulmasın diye her an kudreti altında tutar. Andolsun eğer onların nizamı bozulursa bundan sonra Allah'tan başka hiç kimse onları dengede tutamaz. Gerçekten o halimdir, gafurdur. Kullarına, hilm sahibi olarak yumuşak muamele eden ve her türlü günahı mağfiret edendir. Müşrikler, kendilerine bir uyarıcı Resul gelirse, herhangi bir ümmetten daha çok hidayette olacaklarına dair bütün çaba ve gayretleriyle Allah'a yemin ettiler. Fakat... Onlara uyarıcı olan Resulümüz gelince, bu onlarda nefretten başka bir şey arttırmadı. Onlar, yeryüzünde büyüklük taslamak ve kötü tuzaklar kurmak için böyle söylüyorlardı. Halbuki kötü tuzak ancak sahibini kuşatır. Tuzak kuran kendi tuzağına düşer. Onlar, kendilerinden önceki ümmetlere uygulanan kanundan başkasını mı bekliyorlar? Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın ve Allah'ın kanununda bir değişme de bulamazsın. Bunlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Halbuki onlar kendilerinden kuvvet bakımından daha güçlüydüler. Ne göklerdeki ne de yerdeki hiçbir şey Allah'ı aciz bırakacak değildir. Muhakkak ki O alimdir, kadirdir. Her şeyi, herkesi bilendir ve kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Eğer Allah kazandıkları günahları yüzünden insanları hemen cezalandırsaydı, yer kürenin sırtında hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onların cezasını belirlenmiş bir süreye kadar erteler. Nihayet ecerleri geldiği zaman gereğini yapar. Muhakkak ki Allah kullarının her halini görendir. Yasin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 83 Ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla Allah adına. Ya sin Resulüm. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki muhakkak sen elbette rasullerdensin. Ve sırat-ı mustakim doğru bir yol üzeresin. Bu Kur'an da aziz, rahim bütün şeref ve kudretin sahibi olan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın indirmesidir. O, atalarının daha önce uyarıldıkları vahiyle gafil bir kavmi uyarman için sana indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu üzerine o azap sözü hak olmuştur. Çünkü onlar iman etmiyorlar. Şüphesiz biz onların kibirlerinden dolayı boyunlarına, çenelerine dayanacak şekilde manevi halkalar geçirdik. Bu yüzden onların başları yukarı kalkıktır. Biz gelecekte hesap vereceklerini unuttuklarından, hem önlerinden bir set hem de geçmişlerinden ibret almamalarından dolayı arkalarından bir set çekerek onları perdeledik. Artık onlar hakkı göremezler. Resulüm, sen onları ayetlerle uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Onlar iman etmezler. Sen ancak müminler için bir zikir, öğüt ve hatırlatma olan bu Kur'an'a tabi olan ve gıyaben Rahman'dan haşyet duyan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve Allah tarafından kendisine ikram edilecek güzel bir mükafatla müjdele. Muhakkak ki ölüleri biz diriltiriz. Onların önden takdim edip ahirete gönderdiklerini, dünyada iyi kötü her ne bırakmışlarsa o eserlerini de yazarız. Biz her şeyi İmam-ı Mübin, apaçık ana kitap olan Levh-i Mahfuz'da hesap edip yazmışızdır. Rassulüm Sen onlara şu şehir halkının misalini ver Hani oraya rasuller gelmişti O vakit onlara iki rasul göndermiştik de onları yalanlamışlardı Bunun üzerine biz de onları bir üçüncüsüyle desteklemiştik Onlar dediler ki Şüphesiz biz size gönderilmiş rasulleriz O şehir halkıysa rasullere dediler ki Siz de ancak bizim gibi birer beşersiniz. Rahman size herhangi bir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Rasuller dediler ki Rabbimiz biliyor. Şüphesiz biz gerçekten size gönderilmiş rasulleriz. Bize düşen ancak size apaçık bir tebliğdir. Bunun üzerine Şehir halkı dediler ki, Doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Yemin olsun ki eğer bu davetten vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız ve bizden size gerçekten elem verici, iç yakan bir azap dokunur. Resuller de, Uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size, Allah'a kul olmanız gerektiği hatırlatıldığı için mi uğursuzluğa uğradınız? Bilakis siz, dünya menfaati uğruna hayatını israf eden bir kavimsiniz, dediler. Derken, şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve şöyle dedi, Ey kavmim! Bu Resullere tabi olun. Sizden hiçbir ücret istemeyen bu kimselere uyun. Onlar hidayette olan kimselerdir. Ben niçin beni abd olma fıtratı üzere yaratana abd olmayayım? Siz de ona döndürüleceksiniz. Ben hiç ondan başka ilahlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek istese o şirk koştuklarınızın şefaati bana hiçbir fayda sağlayamaz ve onlar beni kurtaracak da değillerdir. Şüphesiz o zaman ben elbette apaçık bir dalalet içinde olurum. Muhakkak ki ben sizin Rabbinize iman ettim. Gelin beni dinleyin. Bunun üzerine Kalmi onu öldürdü. Sonrasındaysa kendisine cennete gir denildi. O da keşke kavmim ''Rabbimin beni mağfiret ettiğini ve beni ikrama nail olanlardan kıldığını bilseydi.'' dedi.